Yine sevban vardı. Bu sevban köleydi. Bunu Ebbekir Efendimiz azat ettirdi. Ücretini verir. Sevban Efendimiz'in sohbetinden ayrılmazdı. Bir gün Efendimiz'in sohbetine geldi. Çok hüzünlüydü. Mamumdu. Müketlerde. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki Sevban dedi. Nedir derdin dedi. Seni bu kadar da yeyse düşüren, bu kadar üzüntüyü düşüren nedir dedi. Seban dedi ki ya Resulallah dedi bu senin sohbetindeyken halden hale geçiyorum dedi. Eve gidiyorum hasret kalıyorum dedi. Düşünüyorum dedi, ya siz benden evvel intikal edeceksiniz. Bir hafta ben sizden evvel intikal edeceğim. Bu ayrılığa ben nasıl dayanacağım? Bunu ben düşündükçe diyor ben işte böyle bir kederden kederle boğuluyorum diyor. Efendimiz bir müddet duruyor Seban diyor kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Onun arkasından ayet iniyor. Nisa suylu 69. ayet. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte ondan. Allah'ın kendini lütuflarda bulundu. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaşlardır. Fakat şart Allah'a ve Resulü itaat. Yani kitap ve sünneti hayatın her safhasına, her nefese intikal ettirebilmek. Bu Fatıma validemizin bir hüznü var. Efendimiz vefat ettiği zaman Hazreti Fatıma çok bassın oluyor. Kabri şerife gidiyor. Bir avuç toprak alıp efendimizin o mezar toprağını kokluyor. Sonra diyor ki benim üzerime diyor öyle bir musibet indi ki diyor. Şayet bu musibetler de gündüzlerin üzerine dökülseydi onurlu gündüzler kapkara kesilirdi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Resulullah'a ya dil ağlamadı hiçbir zaman yoktu buyuruyor. Enes, Enes bir Malik, 10 yaşında gelen, ''Sevgili peygamberimi görmediğim hiçbir rüya yoktur.'' diyor. Yine Enes, malum 10 sene hizmet eden yavru, o diyor, nasıl namaz kılırdı? Onun gibi yaşamaya gayet. O nasıl namaz kılırdı? Onun gibi. O hangi yoldan giderdi? O yoldan giderdi. Efendimiz'e ait eline bir çubuk, bir de saç teli. Ne olursunuz, bunu diyor, ben öldüğüm zaman, diyor, bu çubuğu da diyor benimle beraber gömün diyor. Bu diyor... Efendim sakalı şerifin de diyor, benim diyor ağzımın içine koyun diyor. Yine i̇bn Şiir'in şöyle diyor, Ubeyde'ye, biz de Allah razı saçlarından var diyor. Ehlinden temin etmiştik diyor, Enes'in annesinden temin etmiştik diyor. Büyük bir heyecana şu cevap veriyor, vallahi diyor, bende diyor, onun bir tek saçının bulunması benim için dünya ve içindekilerden daha sevimli ve daha kıymetlidir diyor. Yani bir saç kılı Efendimiz'in diyor, bir sakalı şerif, bütün dünya nimetlerinden daha kıymetlidir, ona sahip olabilmek. İmam Malik'i yanındaydım diyor. Biz de Allah Resulü'nün hadis-i şeriflerinden naklediyordu. Bu esnada bir akrep geldi, onu defalarca soktu. Rengi değişiyor, sararıyor, ancak Resulullah'ın hadisini kesmiyordu. Ders bitip de insan dağıldığından sonra ona dedim ki, Ey Malik dedim bugün seni bir gariplik gördüm dedi. Evet dedi. bir akrep beni defalarca ısırdı, hepsine sabrettim. Bunu ancak Rasulullah olan muhabbet ve tazim sebebiyle dayandım. Hadis-i kesmedim. Yine burada bir fazileti teşvik var. Bu hakikaten bir faziletin zirvesi. Sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, sizden biri Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir diyor. Sahibi de şaşırıyor. Sizden biri diyor, Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir? diyor. Sahibi soruyor, Ya Resulallah Ebu Damdam kimdir? diyorlar. Efendim buyuruyor ki, sizden önceki kavimlere mensup birisiydi bu diyor. Dua ederdi diyor her gün diyor, bana hakaret eden, dil uzatarak gıybetimi yapan kimselere hakkımı helal ediyorum Ya Rabbi derdi diyor. Tabiinden katate rahimullah diyor ki sizden bir Ebu damdan gibi olmaktan aciz midir? Buza da sabaha çıktığında Allah'ım bana dil uzatan ve gıybet ederek haysiyetimi zedeleyen kullarına hakkımı helal ediyorum derdi. Demek ki bu bizim için bir teşvik kardeşler. Hiçbir Müslümanla aramında en ufak bir buridet olmayacak. Ona hakkımızı helal edeceğiz. Dua edeceğiz. Bu fazilete Cenab-ı Hak hepimize erdirsin. Amen. Hallaç taşlandı. O manevi manevi alemden bir takım haberler verdi. O da taşlanırken, ''Ya Rabbi'' dedi, ''Beni taşlayanlar bilmiyorlar'' dedi hakikati. ''Ya Rabbi'' dedi, ''Ne olursun benden evvel'' dedi, ''Beni taşlayanları sen affet'' buyurdu. Yasin'in ikinci sayfasında, Habibi Neccar, o da taşlanarak şey edildi. Dünyaya perdeler kapandı, ukbaya perdeler açıldı. Kavmine kendini taşlayanlara kızmadı, acıdı. Keşke dedi Allah'ın bana bu ikramını keşke onlar da bilseydi dedi. Bilal radıyallahu anh'la sohbeti inşallah kapatalım. Bu Bilal'in radıyallahu anh'ın aşkı. Malum Bilal muhabbette zirve. Köleydi. Ehad ehad derdi. Onu kılgın çöllere yatırılır. Mızraklarla delik deşik edilirdi. Yine yani o daima ehad ehad derdi. Allah birdir, birdir. Şeriki yoktur derdi. Evet. Ebu Bekir radıyallahu anh gitti onu satın aldı. Ebu Bekir'in de mesnevi'de var. Onu satan müşrik çok fiyatı arttırdı. Hadi Ebu Bekir efendinin fiyat arttı hepsini verdi. Sonra dedi ki sen bir ceferi dedi bedava verdim bana dedi. Efendimiz onu Kabe'nin üzerine ezan okuttu ve daha bir köleydi. Fakat o Efendimiz'in muhabbetiyle kavruluyordu. Hatta Efendimiz biraz bir tesir olduğu zaman erihna ya Bilal diyordu. Bilal ezan oku ferahlayalım buyuruyordu. Efendim vefat edince çok büyük teessüre kapıldı. Ezan okuyamadı bir daha. Hazreti Öbu Bekir ve Hazreti Ömer'le denk çok ısrar ediyorlardı. Ne olursun diyor. Ben dedi mihrapta Resulullah'ı görmeden ezan okuyamıyorum diyordu. Allah! Hatta Ezanı eşeden la ilahe illallah derken yarıda kesiyordu, şey oluyordu. Bari dedi, burada uzaklaşayım dedi, Şam'a gideyim dedi. İslam ordularıyla dedi, cihata katılayım dedi. Orada şehit olayım, bir an evvel Allah Resulü'ne kavuşurum dedi. Şam'a gitti. Şam'da rüyasında Allah Resulü'nü gördü. Nedir bu ayrılık ya Bilal dedi Allah Resulü. Beni ziyaret etme <gülüyor> vaktin hala gelmedi mi dedi. Tekrar medine Münevvere'ye döndü. Efendimiz'in mezarına gitti, orada ağladı, yüzünü gözünü sürdü. Orada Hasan Hüseyin radıyallahu geldi. Bir sarıldı, kokladı onları. Onlar dedi ki, Bilal dedi, ne olursun bize bir ezan oku dedi. Bilal radıyallahu çıktı, ezan okumaya başlayınca sanki Medine'de bir hıçkırıklar başladı. Sanki Allah Resulü yeniden Cenab-ı Hak gönderdi gibi. Eşeden la ilahe illallah dedikten sonra düştü bayıldı yine devam edemedi. En yine tekrar Şam'a döndü. Vefat edeceği gün bugün dedi ben dedi Allah Resulüne kavuşuyorum dedi, sevinin dedi. Hanımı dedi ey vah dedi, vah vah dedi başıma gelenler dedi. Ağlamaya başladı. Halbuki Bilal radıyallahu Allah. Oh diyor, elhamdülillah ne güzel, hoş bir gündeyim diyordu. Bugün diye Allah Resulü'ne kavuşacak Cenab-ı Hak gönlümüzü Allah Resulü'nün aşkıyla, muhabbetiyle doldursun. Fani muhabbetlerden çıkıp Resulullah'ın muhabbetiyle hayat bulmamızı, O'nun ruhani dokusunda hayat bulmamızı Cenab-ı Hakk'ın ihsan eylesin.